252. konu, Ebu Höreyre'nin şiddetli açlık çekmesi. Ebu Höreyre şöyle anlatıyor, üç gün geçti, bir şey yemedim, Safe'ye gitmek istedim, düşüyordum. Çocuklar da, Ebu Höreyre delirdi, diyordu, ben onlara bağırıyor, delisizsiniz, diyordum. Böylece Safe'ye vardım, baktım ki Resulullah'a iki kap tirit getirilmişti. Ben de, Resulullah beni çağırsın diye başımı uzatıyordum. Ehli saf kalktıktan sonra, o kabın içinde az bir şey kaldı, Hazreti Peygamber onu derledi, bir lokma haline geldi, sonra parmaklarının arasına alarak bana, Allah'ın ismiyle ye, dedi, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ben doyasıya kadar ondan yedim.